Kur'an'ın gündem belirlediğini düşünüyor musunuz? Mülkünde mutlak tasarruf yetkisine sahip olan Allah, gündem belirleme yetkisine de sahiptir. O, gönderdiği elçiler ve indirdiği vahiy ile şahitlik eder. Onun şehadeti gündemdir. Şüphe yok ki Kur'an, Allah'ın son şahitliği ve kıyamete kadar gündemi kendisiyle belirlediği kelamıdır. Kur'an, insanlık var olduğu müddetçe gündem belirleme potansiyeline sahiptir. Yalnız şu gerçeği de hatırlamak durumundayız. Kur'an'ın gündem belirlemesi, onunla cihad eden ve insanları basiret üzere Allah'a çağıran bir topluluğun olması halinde mümkündür. Kur'an, Yüce Allah'ın bu ümmete emanetidir. Onu yüklenecek ve hakkını verecek mümin erkek ve kadınlara ihtiyaç vardır. Aksi halde iki kapak arasında yazılı satırlar, Kendiliğinden günden belirleyemez. Kur'an'ı bir hazine gibi düşünürsek, onun anahtarı insandır. Tersinden de düşünebiliriz. İnsan bir hazine ise, onun anahtarı Kur'an'dır. İnsanın tabiatında taşıdığı zulüm, cehalet, nankörlük, cedel, bencillik, unutkanlık ve fücurdan arınıp adalet, bilgi, şükür, teslimiyet, fedakarlık, Zikir ve takvayla istikamet bulması Kur'an'da, Kur'an'ın günden belirlemesi onunla cihat edecek insanla mümkündür. Kur'an indiği dönemde günden belirliyordu. Müşrikler dahi yeni inen ayetleri merak ediyor, gece yaraları Müslimlerin pencere diplerine tüneyip okunan ayetleri dinliyorlardı. Onun fıtrata hitap eden, aklı ikna eden ve, ve gönülleri yatıştıran ayetleri karşısında endişeye kapılıyor, ve gönülleri yatıştıran ayetleri karşısında endişeye kapılıyor, toplumun Kur'an dinlememesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Kafirler dediler ki, Kur'an'ı dinlemeyin ve o okunurken anlaşılmasın diye sesler çıkarın. Omulur ki siz galip gelirsiniz. Fussilet Suresi 26 Kur'an bugün gündem belirliyor mu? Kur'an bugün gündem belirliyor mu? Hayır. Sorun Kur'an'da mı, insanda mı? Hiç şüphesi sorun, emaneti yüklenen insanda, yani bizlerde. Nasıl? Madde madde açıklamaya çalışayım. A. Gündemi Kur'an olmayan, Kur'an'ı gündemleştiremez. A. Gündemi Kur'an olmayan, Kur'an'ı gündemleştiremez. Maalesef bugün İslam davetçilerinin ve ilim talebelerinin gündemi Kur'an değil. Gerek kişisel çalışmalarında, gerek topluma yönelik ıslah çalışmalarında Kur'an ve ilimleri son sıralarda yer alıyor. Bu gerçekten üzücü bir durum. Haliyle öznel gündemi Kur'an olmayan, Kur'an'ı toplumun gündemine taşıyamaz. Ne yapmalı? Kur'an'ı, Kur'an'ı kendi gündemimize taşıyabilirsek, Toplumun gündemine de taşımak için bir adım atmış oluruz. Dini bilgilerimizin ana delilleri Kur'an'dan olmalı. Dini bilgilerimizin ana delilleri Kur'an'dan olmalı. Derslerimizin ana müfredatı Kur'an olmalı. Evlerde ve iş yerlerinde Kur'an halkalarımız olmalı. Evlerde ve iş yerlerinde Kur'an halkamız olmalı. Okuma faaliyetlerimizin temelini Kur'an-ı Kerim oluşturmalı. Dikkat edin! Bu söylediklerim, başta sünnet olmak üzere diğer ilimlerle ilgilenmeyelim anlamı taşımaz. İslami ilimler bir bütünün tamamlayıcı unsurlarıdır. Sahih bir İslam tasavvuru için hepsine ihtiyacımız vardır. Ancak İslami ilimlerin, ancak, İslami ilimlerin temeli de şirk düzenle meydan okuyan, şirk düzenine meydan okumanın ancak İslami ilimlerin temeli de Şirk düzenle meydan okumanın temeli de Kur'andır. Ancak İslami ilimlerin temeli de Şirk düzenle meydan okumanın anca İslami ilimlerin temeli de şerk düzenle meydan okumanın temeli de Kur'andır. B. <gülüyor> B, Kur'an'ın hedef aldığı kitleyi hedef almak. Kur'an'ın hedef aldığı kitle, Kur'an'ın hedef aldığı kitle, müstekbir, tağut, zenginliğin şımarttığı kimseler, bozguncular, toplumun kaymak tabakasıdır. Kur'an'ın ifadesiyle mele tabakası. Kur'an bunları hedef alır. Onların nasıl ahlaksız, zalim, sömürücü olduklarını ifşa eder. Hatta ifşa etmekle kalmaz, onlara ayrıcalıkta kılan uydurma dayanakları da yerle bir eder. Bu tabakanın aldattığı Bu tabakanın aldattığı ve zayıf bıraktığı mustazafları mazur mazur kabul etmemekte birlikte hedef almaz. Onları uyarır, doğruyu gösterir, peşinden sürüklendikleri tabakanın gerçek yüzünü ortaya koyar. Bu tabakanın aldattığı ve zayıf bıraktığı mustazafları mazur kabul etmemekle birlikte hedef almaz. Onları uyarır, doğruyu gösterir, peşinden sürükledikleri tabakanın gerçek yüzünü peşinden, peşinden sürükledikleri peşinden sürükledikleri tabakanın gerçek yüzünü ortaya koyar. Buna binaen buna binayen kuran göz önünde olan uyulan rol model tabakayı hedef aldığından Buna binaen kuran, göz önünde olan, uyulan rol model tabakayı hedef aldığından gündemi de o belirler. Okunu göz önünde okunu göz önünde olana atar. Onu yaralar. Onu izleyen tüm gözler kuranın gündeminden haberdar olur. Bugün çoğu davetçi toplumu Bugün çoğu davetçi toplumu ifsad eden bu tabakayı es geçiyor. Bakkal Mehmet amcayla, sokaktaki çekirdek çiğdem çitleyen Fatma teyze ile uğraşıyor. Sokaktaki insanın şirkinden, bidatinden, haramından azgın tabakaya sıra gelmiyor. Neden? Çünkü? Çünkü bunlarla uğraşmak bedel istemiyor. Mehmet amca bize ne yapacak? Mehmet amca bize ne yapacak? En fazla beddua ediyor. Müstekbirlerin elinde ise güç var. Sizi tutaklı. Sizi tutuklayabiliyor, yargılayabiliyor, malınıza el koyabiliyor, yurdunuzdan, çıkara yurdunuzdan çıkarabiliyor, birçok İslam davetçisinde olduğu gibi şehit edilebiliyor. Yurdunuzdan çıkarılabiliyor, yurdunuzdan çıkarabiliyor, birçok İslam davetçisinde olduğu gibi birçok İslam davetçisinde olduğu gibi şehit edilebiliyor. Kur'an, korkakların, sistemi görmezden gelip sistem mağdurunu hedef alanların, güçlü karşısında önünü iyilikleyen, zayıf karşısında kabadayılaşanların zayıf karşısında kabadayılaşın zayıf karşısında kabadayılaşanların gündemleştireceği bir kitap değildir. Zayıf karşısında kabadayılaşanların gündemleştireceği bir kitap değildir. C. Kur'an üslubuna sahip olmak. Kur'an aziz, izzetli bir kitaptır. Kur'an aziz, izzetli bir kitaptır. Kelimeleri doğruluk ve adalet yönünden kamildir. Uyaran, korkutan, müjdeleyen kitaptır. Hak, batılın beynini parçalasın, onu yokluğa, hiçliğe mahkum etsin diye indirilmiştir. Bu özellikleri onun üslubuna yansır. Bu özellikleri onun üslubuna yansır. Nettir, apaçıktır, arı-duru bir dili vardır. Arı-duru bir dili vardır. Savunmada değildir, batıla hücum eder. Pasif değildir, aktiftir. Binaenaleyh, dikkat çeker, merak uyandırır, gündem belirler. Bugün Kur'an gündem belirlemiyor. Çünkü onunla cihad edenler savunmadadır, pasiftir, çekingendir. Ne olduklarını değil, ne olmadıklarını anlatmaktadırlar. Kur'an ve İslam düşmanlarının saldırılarına cevap yetiştirmekte meşguldürler. Kur'an ve İslam düşmanlarının saldırılarına cevap yetiştirmekte meşguldürler. Oysa Kur'an bu tip saldırılara cahillerle muhatap olma usulüyle karşı koymuştur. Oysa Kur'an bu tip saldırılara Oysa Kur'an bu tip saldırılara cahillerle muhatap olma usulüyle karşı koymuştur. Kur'an'a karşı konuşanlara adam yerine koymamış, muhatap almamıştır. Hem niye olsun ki Kur'an Allah'ın kelamı değil midir? Allah konuşurken konuşmak, O'nun sözü yanında söz söylemek de nedir? Olsa olsa edepsizliktir. Olsa olsa edepsizliktir, haddini aşmaktır. Böylesi muhatap alınır mı? Sözün özü Kur'an'ı okur, anlar, O'nun hedef aldığı kitleyi hedef alır, O'nun dili uslubuyla konuşursak, Kur'an gündemleşir. Kur'an'a asli değil de fer muamelesi yapar. Müstekbir tağutları görmezden gelip sistem mağduru, müşrikleştirilmiş insanları hedef alır. Savunmada ve pasif bir üslupla kullanırsak Kur'an'a asli değil de fer muamelesi yapar. Kur'an'a asli değil de Kur'an'a asli değil de fer muamelesi yapar. Müstekbir tağutları görmezden gelip sistem mağduru Müstekbir taubutları müstekbir taubutları görmezden gelip sistem mağduru müşrikleştirilmiş insanları hedef alır. Savunmada ve pasif bir üslup kullanırsak savunmada ve pasif bir üslup kullanırsak Kur'an hiçbir zaman gündem olmaz.